Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri, ben Deniz Utkulaer. Yepyeni bir Yeşilçam arkasında da sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz birkaç haftadan biridir özellikle müzik ağırlıklı programlar yapıyorum. 15 günde bir yayınlanan programımızda son iki programımız böyle müzik ağırlıklı oldu. Ben de bu haftaki programda böyle biraz sohbet edelim bu güzel Ağustos gününde sizlerle. Daha önce konuşmadığım bir konu üzerine sohbet edeyim istedim ben. Bugün programımızda bir konumuz yok ancak benim için çok değerli bir konu var. Konumuz da Fantastik Türk Sineması kitabı. Bu hafta özellikle bu kitaba programda yer vermek istedim çünkü programın ortaya çıkmasında ve benim Yeşilçam üzerine, Türk Sineması üzerine araştırma yapmalarımın ana sebeplerinden bir tanesi aslında bu kitabın ortaya, çık ortaya koyduğu bilgiler ortaya koydukları yani e, feyiz aldığım e, ve beni e, motive eden eserlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Kitaplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ve son dönemde de artık hani kitabın da birazcık unutulmuş olmaya başladığını, e, ancak bu kitabın hep farklı bir yere konması gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii e, kitap üzerine görüşlerimi ve kitap üzerine düşündüğüm açılımları konuşurken farklı noktaları da e, değinmek istiyorum program sırasında. Öncelikle bu kitaba... Bu kitaptan bahsetmeden önce bu kitabın benim için ne anlama geldiğine üzerine biraz e, birkaç e, gözlemin paylaşmak daha doğru olacak diye düşünüyorum ben. İlk çıktığı dönemlerden itibaren kitap benim için hep e, Metin Demiran'la özleşmiş bir kitaptı Çünkü Atılgan Dükkanı'ndan dolayı Metin Demiran'ın devamlı ısrarla e, yurt dışındaki insanlara işte bu vurdulu kırdılı filmlerimizi, e, bizim o zamanlar bile fantastik dediğimiz filmleri tanıtma ihtiyaçlarından dolayı ben devamlı olarak e, Metin'in böyle bir şey ortaya çıkartacağını bekliyordum. Ancak tabii bir de Giovanni Sconomillo var ki e, sanırım birikime bakımından kendisi bir, bizzat bu filmlerin çoğunu yaşadığı için. Ve e, ülkemizin en önemli sinema tarihçilerinden birisi de olduğu için tabii ki. ikisinin güç birleştirmesi aslında e, yani bu derlemenin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor bence. E, çünkü neden? Baktığınız zaman bugün işte fantastik Türk filmleri diyoruz. Yani, fantastik Türk filmi nedir? Yani aslında böyle bir sinema türümüz yok. Yani bu insanlar fantastik film çekelim, hadi bilim kurgu filmi çekelim diye bu filmleri çekmeler. Ya da işte fantastik edebiyattan öykülenelim de bu filmleri ortaya koyalım e, gibisinden bir yaklaşım olmadı. Birkaç kere de programda söylediğim gibi hem Yılmaz Atadeniz hem Çetin İnancı'nın söylediği gibi fantastik olan aslında bu filmlerin kendisi. Şimdi neden böyle diyorum ben? Şimdi e, Cüneyt Arkın'ın bir filmini alalım. Cüneyt Arkın işte aksiyona giriyor. İşte güzel bir kadın var. Kendisi ya vigilante olarak yaklaşıyor ya da bir polisiye bir durumu çözmeye çalışıyor filmde. Şimdi bu filmi bu şekilde aldığımız zaman Cüneyt Arkın filmi diyoruz. Ancak Cüneyt Arkın'a bir maske giydirdiğimizi düşünün. İşte o zaman birazcık da bu Eurospy dediğimiz işte polisiye casus karışımı durumda işin içine girdiği zaman aslında bu filmler için hani fantastik Türk filmini dememiz çok da yanlış olmaz Tabii de şöyle bir şey var. hani e, Aslında konu tabii Cüneyt Arkın olduğu zaman çok fazla şeyle dokunmak zorunda kalıyor. İşte masal filmlerinde olsun, tarih filmlerde olsun, kovboy filmlerinde olsun, e, Dünya kurtaran adam filmi olsun. Bunların hepsi aslında Cüneyt Arkın bir şekilde var. Yani buradan yanlış bir noktaya doğru gitmeyelim. Ancak e, bu özellikle maskeli kahraman filmleri dediğimiz filmler, aslında bizim avantür dediğimiz vurdulu kırılır filmler. Bunlar da kahramanlar bir şekilde özellikle çizgi romanların ve seriallerin etkisiyle birlikte maske takmışlar. Ve farklı bir kimliğe bürünmüşler. Tabi günümüzde baktığımız zaman özellikle 2000'li yıllarda baktığımız zaman bu ilgi yurt dışından da çok fazla olduğu için ülkemizin sinemasına doğru yönelik, özellikle o filmlere yönelik olduğu zaman tabi ki DC ile ve Marvel ile birleştiriyorlar bu ilgiyi. ve Farklı bir yerde konumlandırıyorlar aslında bu filmleri. Ancak biz kendimiz filmler üzerine araştırma yaptığımız zaman, röportajlar yaptığımız zaman ya da yapımcılarına, yönetmenlerine ve oyuncularına baktığımız zaman aslında onların çok da bu Marvel, DC ya da o tip kahraman kişileriyle ilgilenmekten ziyade daha böyle vurdulu kırdılı seyircilerin de ilgisini çeken, sinemaya çeken konularla ilgilendiğini görebiliyoruz. Tabi o noktadan baktığımız zaman Fantastik Türk sineması ismini aslında Metin Demiran, Giovanni Sconomilla ve o dönemde olan bazı değerli sinema araçlarımız onlar isimlendirmişler bu filmleri bu şekilde. Aslında bir dönem benim hatırlıyorum hem oyuncular hem de yönetmenler açısından bakıldığı zaman işte fantastik diyorlar falan gibisinden böyle bir yaklaşım vardı. Ancak yıllar içerisinde güzel bir barışma olduğunu düşünüyorum ben. Hani kendimiz programda da buna rastladık. E bu şekilde aslında bu fantastik durum hem durumun kendisinin fantastik olması nedeniyle hem filmlerin aslında fantastik edebiyattan beslendiklerinden dolayı farklı bir noktaya tabii gitti. E, tabii fantastik Türk sineması da Türk sineması içerisinde yer almış değişik furyaları anlatıyor. Çünkü furya sineması olduğu için Yeşilçam özellikle. Ve Türk sinemasında hala devam ediyor. Devamlıyor furyalar içinde. Bunların içine daha detaylı olarak girmiş. Bu konuya eğilen daha önceden var mı diye sorarsanız çok az. İşte Gözel Mecmuası var. Mondatrasho var baktığımız zaman. Bazı fanzinler ve Bahsettiğim kitap değil fanzinler. Bazı dergilerde birkaç hani bu vurdalı kırdalı filmleri ve çizgi roman yaklaşımlarını seven insanlar belki biraz ilgilenmişler de yazmışlardır bir şeyler. Ancak hani bu kitaplarda ya da bu kitapta yer alan filmler üzerine çok fazla yazan olmamış. Hani Dünya Kurtan Adam filmi diyoruz. Bu programda çok fazla bahsettik belki. Ya da ben kendi yaptığım site Sinematik Yeşil Şamlı'da çok bahsediyorum Dünya Kurtan Adam'ın filminden. Dünya Kurtan Adam, Adam Türkiye'nin festivallerde en fazla gösterilen filmlerinden, yurt dışında festivallerde en fazla gösterilen filmlerinden bir tanesi. Yani yol değil. <gülüyor> Ya da sürü filmi değil. Susuz yaz filmi değil. Dünya Kurtan Adam filmi. İnanılmaz bir şey ama hala bir yıl içerisinde en az 3 ya da 4 tane film festivalinde bu film gösteriliyor. Böyle bir durum var. Kült olduğu için. Ve ilgi aslında Türkiye'den daha çok orada. Hani 4 Mayıs'ta İngiltere'de ve bunlardan bir tanesi Londra'da diğeri de İskoçya'da Edinburgh'da. Aynı anda filmi gösterler. Bu restore edilmiş halinde. Ve e, salonların tamamen dolu olduğundan bahsetti düzenleyen arkadaşlar. Ya yani böyle bir fenomenimiz var aslında Dünya Kurtarılması ismiyle. Ama dedim gibi yani bu kitap belki de yurt dışından İngilizce e, olarak yazılmış olsa çok daha farklı bir noktada olabilecek bir başucu eseri. E, bugün baktığımız zamansa e, neyse ki ginci baskısına erişebildi. İlk olarak kitap 1999 yılında piyasaya sürüldü. Daha sonra 2005 yılında bir e, güncellemesi yapıldı. E, tabii daha sonraki yıllarda da e, çok yakın zamanda, yani kitabın güncellemesinden kısa bir süre sonra da Metin Devinan'ı kaybettik. E, geçtiğimiz yıllarda da yine e, Giovanni'yi e, kaybettik. Onun için hani, bu kitabın artık e, bir güncellemesinin olma ihtimali zaten onlara e, saygıdan dolayı olmaz. Ancak belki hep beraber bir araya geliriz ve bu kitabının birazcık daha ileri bir versiyonunu e, yazabiliriz. E, çünkü o konuya da biraz değinmek istiyorum. Çünkü kitap 1999 yılında basıldığı zaman içinde yer alan pek çok e, konu, film ya da içinde yer almayan bazı filmler bugün öyle değil. Hani çok fazla görselden ulaşabiliyoruz. Saklayan insanlar artık ortaya çıkartmışlar. Özellikle bu Türk sinemasının 100. yılı münasebetiyle çok fazla şey ortaya çıkmış durumda. Araştırmacılar internet sayesinde birbirleriyle daha farklı bir etkileşimi içine girmişler. Ve insanlar kitapları ortaya koyuyorlar. Yani bu kitap bugün çok daha kalın bir şekilde aslında e, yazılabilir. Ama bu kitap bir milattır benim için. Yani e, şöyle ki e, fantastik Türk sineması kitabı e, bence Türk sineması adına e, kitap yazılması konusunda bir e, kapı açan kitaplardan bir tanesi. İkinci dönem yani yeni bir döneme açan kitaplardan bir tanesi. E, dedim ki baktığımız zaman fazla kitap bulamıyoruz ve bu kitabın aç, bu kitabın bu yolu açmasından. Yani açan yolu açanlardan bir tanesi olmasından dolayı ee, zenginleşti elimizdeki bilgi birikimi zenginleşti. Filmler hakkında tabi internet sayesinde de çok fazla şey oldu ama e, bu tip yayınlar daha fazla arttı. Ee, şimdi biraz kitabın içindekileri konusuna gidip onun üzerinden konuşmak istiyorum ben çünkü kitabın içeriğinin üzerinden gitmek de çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada e, şöyle bir bilgilendirici olsun yine programın sonunda tekrarlayacağım ben kitap Kabalca yayınlarından basıldı. E, tam olarak e, fiyatını hatırlamıyorum ancak devamlı indirime giriyor. Hatta %50 indirime giriyor kitap çünkü çok fazla satılamadı maalesef. Zaten bu hem Giovanni hem de Metin'in e, işte kitabı güncellemesi ya da İngilizce bir kitap üzerine çalışmaları için e, onların cesaretini kıran en önemli noktalardan bir tanesi. Ama günümüzde bence hala bugün sinema okuyorum diyen bir öğrencinin Türk sineması üzerine bu kitabı kesinlikle alması gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi ona birazcık girmek istiyorum. Neden? Şimdi kitabın ön sözünden sonra "Masallar Diyarında bir başlık var. İlk başlığı kitabın. Buradan ve işte masa filmlerimiz hem Türkiye'ye uyarlanmış yabancı masallar hem de işte hem Anadolu hem de Orta Asya'dan gelen bazı öykülerin onların filme yansıtılması e, bu tip filmler var, bu masal filmlerimiz var. İşte Keloğlan'ımız da var. Öteki taraftan da Cinderella'ya da yer verilmiş Pamuk Prenses de var hatta kitap e, filmlerimiz arasında. Daha sonra çok önemli bir konu var bence. Yani bu üzerine konuşmak istediğim noktada mesela bilim kurgu. Şimdi bilim kurgu gibi daha doğrusu buradaki tam başlık 20, 20 sayfanın üzerinde bilim kurgu gibi kısmı yer almış. Ancak o kadar filme dokunmamış ve hatta yani kitap içerisinde benim de çok Katılmadım bir şeye de girişmişler aslında Metinle Giovanni. Ee, artık hani içinde robot olan filmi de bilim kurgu filmi olarak ele alınmış. Yani oysa hani bugün işte bir hardcore bilim kurgu durumu var ya da hani işte Star Wars filmi bilim kurgu durumu diyen bile var aslında bugün hani bilim kurgu filminden saymayıp da o filmi de bir fantezi e, filmi olarak sayanlar da var. Bizim bilim kurgu e, olayımız çok daha farklı. Yani birisi gelse ve bana desek işte Utku sen e, Türk sinemasındaki en zayıf halkanın ne olduğunu düşünüyorsun? Ya da Türk sinemasının en büyük eksikliği nedir diye düşünüyorsun diye bana sorarsa bilim kurgu derim. Yani e, işte teknolojik bazı eksikler vardı, işte imkanlar yoktu falan gibi durumları artık ben kabul etmiyorum. Ama bilim kurgu hikayemiz yok fazla. Yani günümüzde de öyle. Yani bilim kurgu çekemiyoruz Hani uzaya gitmeyi işte e, uzaydaki hed ağacından sucuk kesmek ya da işte Türkler uzayda esfeler yapmak üzerinde takılıp kalmışız. Hani evet çok güzel Cem İmaz'ın Gora filmi bence çok başarılı bir film. Ancak hani onun dışında hani orada yapılan o espriler yapılmalıydı, güzeldi tamam ama hani sadece orada sıkışıp kalmamak gerekiyor. Yani Cem İmaz bunu kendisi devam ettirebilir ama başka sinemacılar başka hikayeleri doğru yönlenebilirler. Bilim kurgu filmimiz yok. Yani, yani aslında yok demek çok yanlış bir şey. Özür dilerim orada biraz düzeltim kendimi. Bilim kurgu filmimiz çok az. Yaklaşım çok az. Ama işte bu kitap bize bir acı gerçeği de gösteriyor. İşte bilim kurgu filmi. İşte buradan görünmeyen adamla başlıyor e, kitap. Ancak görünmeyen adamı izleyemedik. Çünkü kayıp bir film. Burada lobileri var. Çok sağolsun özellikle Metin Demiran bu lobileri özellikle koymuş. Ona çok fazla yer vermiş. Çünkü yaklaşık 4 sayfa buna yer almış. Ve 2 sayfa sadece lobilerden yer alıyor. Ve daha sonra kitapta da çok fazla yer vermediği veremediği lazım. Çok fazla bilgi de veremediği Baytekin Fezada Çarpışanlar film var ki e, kitap e, ikinci baskıdan çok daha sonra bu film bulundu. Bu film, kitap yazılında film kayıp filmdi. E, Uçan İstanbul'da ya hemen hemen hiç değinmemişler bile kitapta ki film daha sonra işte MTV'de gösterildi. E, yani o iki film o dönem iki, iki tane uzay filmimiz var işte. E, ondan sonra pek fazla gelmiyor. Yani e, şöyle bir şey de demek gerekiyor. Yani işte 50'li yıllarda bu filmler yapılıyor. İşte IDD'ye gidiyoruz filmi de var bu arada ki onu ben maalesef izleyemedim. Fakat daha sonra film çekilmiyor. Yani uzay filmi çekilmiyor. Tabi burada robot içinde yer aldığı için Altın Çocuğu eklemişler kitapta. Çünkü robot ve yine böyle bir dışarıdan bir güçler dünyaya hakim olmak istiyorlar. Yine maskeli tabii kahramanlarımız var. Tabii Yılmayan Şeytan var. Yine orada da bir robot var biliyorsunuz. O filmler eklenmiş. Bol bol tabi o zaman görseller konulmuştu. Yani yaklaşık olarak 4 sayfa kadar görsel var Yırmayan şeytanla ilgili ki yani bu görselleri bugün bile çok kolay erişemiyoruz. O zaman için yanıt sunmuş Ve daha sonra tabi turist uzay yolunda. Hani uçan daireler İstanbul'da ve Baytaki'nin fezada çarpışan, çarpışanları bir kenara koyduğumuz zaman işte ilk böyle ayakları yere basan, yani uzayda geçen, uzayın da yer aldığı uzay filmimiz işte turist uzay yolunda ama o bu da uzay yolunda yani Star Trek'in bir, bir bölümünün e, işte şamata gırgır şekilde tekrar yapılmış olması. E, o sayede izleniyor ancak hani işte halkımızın da Star Trek'e ilgisi olmasına rağmen e, işin içinde sadri alışık olduğu için birazcık belki de cesaret edebilmiş bir film. E, sonra kitapta yer alanlardan bir tanesi de Fehmi Vehmi, Aydemir Akbaş'ın filmi. Tabii hani bu filmin bilim kurguluğu e, biraz tartışılır. E, Kitapluya yine yer alan e, Sevini Ferankeshtayn var. Hani ben çok bilim kurgu filmi içine koymam. E, burada tabii kitapta Badı var, Homoty, e, Dünya Kurtan Adam, e, olmazsa olmazlar zaten Badı ve Dünya Kurtan. Ki Badı zaten E.T.'nin yeniden yapımı, o dönem özellikle video dönemleri için çok önemliydi. Ve tabii e, kitapta bol bol Dünya Kurtan Adam filmine yer verilmiş, e, yer verilmesi olmaz diyeceğiz de e, orada bitiyor kitap. Yani baktığınız gibi konuştuğumuz alanda hani işte Sevinir Frankenstein, Altın Çocuk filmleri bir kenara koyarsak ya hatta Yılmayan Şeytan'la e, Yılmayan Şeytan filmleri bir kenara koyarsak yani bilim kurgu filmi olarak 10 filme ulaşamıyoruz maalesef Türkiye'de. 1990 öncesinde. Daha sonra da genelde komedi filmleri şeklinde karşımıza çıkıyorlar. Böyle bir durum var. Yani Fantasi Türk Sineması kitabının aslında altını çizdi böyle bir durum var. Bunu da söylemek gerekiyor. E tabi bu bilim kurgu dışında başka bir nokta var kitapta. Çok fazla yer veremedikleri o dönemde. E, korkunun esintileri. Şimdi esinti halinde o zaman tabi korku filmi. Hani bugün Türk, Türk sinemasında korku filmleri dediğimiz zaman epey film e, listemize girecektir. Ancak tabii kitabın yazıldığı dönemde korku filmleri sayısı az olduğu için çok fazla yer verilmemiş. Daha sonra Fantastik'in dört çeşidi ve Yeşilçam kovboylarına geliyor. Burada altını çizmek istediğim bir nokta var. E, bu kitap Sayesinde hani bugün programda da ben artık e, bir açıklama yapmak istiyorum ben. E, bu kitap e, sayesinde ve hatta bu kitap yüzünden ben e, Türk işi, kovboylar yani Yeşilçam'ın kovboyları üzerine e, bir e, kitap yazmaya karar verdim. bunun da bir süreden beri araştırmalarını yapıyorum ve hatta size de şöyle bir e, bilgi de vermek istiyorum. Ben Yeşilçam arkeoloji programında e, bu kitap üzerine ya yaptığım araştırmaların, e, söyleşilerin pek çoğunu da Sesli olarak yer vereceğim. Tabii kitapta farklı bir şekilde yer alacak bunlar ancak burada yaptığım görüşmelerle birlikte yani programla birlikte gelişecek de bir kitap haline alacak. Ve bu kitapta benim yani fantasy Türk sineması kitabı da benim bu kitaba başlamamın ana sebeplerinden bir tanesi. Çünkü kitap yaklaşık 40 sayfa kadar Türk kovboy filmlerinden bahsetmiş. Ee, ancak filmlerin e, kitap yani çıktı dönemde çoğu kayıptı yani bugün bulabildik yaklaşık olarak 50'nin üzerinde Türk kovboy filmi e, oldukça kötü e, versiyonları olmasına rağmen elimizde var bunları izleyebiliyoruz filmlerin en azından konularını bilebiliyoruz e, tabi kitapta da birazcık daha e, farklı şekilde yer almış bazı filmler e, ancak e, yani bu konunun birazcık daha genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum ben Günümüzde A. Gözgüç'ün Hürriyet için yazdığı 10 sayfalık yazı dışında daha 8 sayfalık yazı dışında 40 sayfayla bugün Türk kişi kovboylar üzerine elimizdeki en geniş kaynak bu kitap. Hani başka kitaplardan işte kovboy filmlerinde oynamış aktörlerin ve kovboy filmi çekmiş yönetmenlerin kitaplarından tabii yine belki derlersek yine bu rakama yakın bir şeyler çıkabilir ama sadece yaşayan kovboylara bahseden 40 sayfa kadar elimizdeki en değerli kaynak bu ve ben bu konunun bir kitap haline getirmesi gerektiğini düşündüğüm için ben de bu konuya başladım ve dediğim gibi yaşayacağım. Arkadaş programında hep beraber umarım bu yazım sürecini birlikte yaşayacağız. Sonra kitapta tarih bir fantazya durumu var. Süper kahramanlar var ve çizgi romandan gelenler var. Bu şekilde konu toparlanmış ve daha sonra da bazı ekler sayesinde de kitapta yapıl yani kitaptaki yazılar üzerine yapılan değerli söyleşiler. Mesela e, Karaoğlan üzerine, işte Soat Yalaz'da yapılmış olan, Yılmaz Deniz'de yapılmış olan, Fikret Uçak'la yapılmış olan, Levent Çakır'la yapılmış ama Çetin İnhanç'la yapılmış olan, olan söyleşilerde kitapta yer verilmiş. Böyle bir e, elimizde kaynak var. Günümüzde tabii bunun ilerisine gittik ancak bir başvuru kitabı demiştim sizlere. E, kitabın İngilizce kısmı maalesef çok dar e, ve dediğim gibi Maalesef e, ne Giovanni Sconomillo ne de Metin Demiran bu kitabın İngiliz e, konusunda başarılı olamazlar maalesef. Kendilerinden olmayan sebeplerden dolayı. Ancak yine de e, kitabın içindeki İngilizce kısım bile e, pek çok Türk sineması üzerine ilgi duyan yabancı dostumuza e, faydalı olabiliyor. E, pek çok görsel var. Pek çoğumuzun ilk defa görmüş olduğu görseller var. Tabii günümüzde yine bu. Görseller özellikle internet sayesinde çok daha rahat ulaşabiliyoruz. Ancak bu kitap bu açıdan da bence değerli. Şöyle bir tavsiyede bulunabilirim ben. Bir arkadaşınıza hediye etmek istiyorsunuz bugünlerde ve sinema sevdiğini biliyorsanız hani bu kitabı bence hediye edin. Türk sinemasının başka bir yüzünü gösteriyor. Tamam kabul ediyorum ben. Yönetmen sineması farklı bir sinema dili üzerine bütün bunlardan farklı bir şey. Ama Türk sinemasının yapmak istedikleri ya da hayal ettikleri diyelim onlar bu kitabın içerisinde e, araştırma açısından baktığınız zaman aslında bizim arşivciliğimizin ya da kendi sinemamıza olan e, dönük e, malzeme eksikliğimizin de aslında bir e, sonucu e, ve kitaptaki görseller o, o muhteşem hayal gücünü bence e, ortaya koyabiliyorlar. Hani belki filmde gösterememişlerdir ancak e, amaçları ya da yapmak istedikleri şey çok daha farklı. Bu açıdan bakarsanız da ilginç olabilir. E, bu filmlerin yapımı adına ya da bu filmlerin tarihçesi adına farklı bir bakış açısıyla bakabilirsiniz bu kitap sayesinde. Yani ben hepinizi öneririm. E, bir şans verin derim yani bu filmlere. Ve fa gerçekten fantastiğin ne olmuş olduğunu aslında biraz görebiliriz. Biraz içimizde burukulabilir bence kitaptan dolayı. Ancak e, dediğim gibi... Metin Demiran ve Giovanni Sconovilla çok güzel bir eser bıraktılar ortaya. Ve pek çok kapıyı da açtı. Tekrar onlara çok teşekkür ediyorum. Benim için de önemli bir kitaptı. E, programın sonuna geldik. E, bir kitap üzerine konuştum ben de. E, umarım e, lafı da çok fazla uzatmamışımdır. Sürçeli'yi lisan ettiysem şimdiden affola. E, önümüzdeki 15 gün sonra yine bir yaz programımız olacak. Ondan sonra dediğim gibi söyleşilere yine tam gaz başlıyoruz. Programımızda onların hepsine e, devam edeceğiz. E, hepinize iyi bir Ağustos, güzel bir Ağustos ayı e, diliyorum. Tatile çıkacaklara tekrar iyi tatiller. E, özellikle İstanbul'da bulunan arkadaşlarımıza bu sıcaklarda sabırlar diliyorum ben. E, programın sonunda da güzel bir yaz şarkısıyla veda etmek istiyorum. E, çok fazla Yeşilçam'la ilgisi yok gibi olsa da aslında Vem'in Keles bir şarkısı 80'li yıllarda pek çok Yeşilçam filminde yer almıştır. Ee, ben bu şarkıyı da e, aramızda artık bulunmayan Metin Demirhan'a da ithaf etmek istiyorum. O da sanırım şarkıyı dinlese çok gülerdi. Ee, şarkının bir tarafında Slayer var. Öbür tarafında Venom var. Season Davis şarkısıyla e, Vem'in Callous Whisper'ı mashup yapılmış. Ortaya çok güzel bir şarkı çıkmış. Umarım sizler de beğenirsiniz. 15 gün sonra Yeşilçam arkasında görüşmek üzere. Ben Benden Hoşça kalın diliyorum.